Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, Fatiha suresinin sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. E, artık e, gayril mağdubi aleyhim dedik. Bugün de veleddalin diyeceğiz. İnşallah bir hülasa bölümü var Elmalı Hamdiyazır Merhum'un. Sanırım onu da e, bir dersimiz daha kalmış olur yani bugünden sonra. E, ve e, 38-39 derste galiba bitirmiş olacağız elhamdülillah. Okumayı bitirmiş olacağız. Yoksa Fatiha Suresinin esrarını, bütün e, kapsamını e, bitirmemiz bizim yani. Benim kendim için söylüyorum mümkün değil. E, çünkü o bütün Kur'an'ın özetidir, ruhudur. E, fakat yine de el mallıdan okumuş olmak da baştan sona kadar satır satır sizlerle beraber okumuş olmak da bir e, muvaffakiyettir. Bunun için Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Daha büyük hayırlara, daha e, efendim büyük surelere, Kur'an'ın tamamına da e, Rabbim muvaffak etsin inşallah okumayı, anlamayı ve İkselleştirmeyi. Şimdi e, önceki haftalarda üzerinde durduk biliyorsunuz. Gayrilmadu bir <gülüyor> aleyhim kendilerine gazabı edilmiş olanların yoluna bizi iletme diye dua etmiştik. Bunlar Yahudilerdi. Hadisteki açıklamada bu yöndeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklaması. Vele dalin ile ise Hristiyanlar kastediliyordu yine hadis-i şerife göre. Bunları yani bu ikisinin, bu iki sıfatın Yahudi ve Hristiyanlar özelinde düşünülmesi, onların genel olarak bütün gazaba uğramışlar ve bütün sapkınlar, ...hakkında düşünülmesine engel değil. Yani biz gayr-i'l-mâdûbi aleyhim velad -dâlin diye dua ettiğimize Cenab-ı Hakk'a tabii başı var. Bu cümlenin bir kısmı sadece. İhtinas sırat-al ile başlıyor. ile başlıyor. Efendim ya Rabbi bizi sıratı Ustakime ilet senin nimet verdiklerinin yoluna e, gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil dediğimizde bu gazaba uğrayanların Yahudiler sapmışların da Hristiyanlar olarak yorumlanması onların dışındaki bütün gazaba uğrayanların ve bütün sapmışların da kastedilmesine engel değil bunları geçen haftalarda anlatmıştık. Şimdi e, Yahudiler niçin gazaba uğradılar? Onların bariz özellikleri evsafı neydi? Onları geçen derste anlattık. Bu derste de Hristiyanlara geldik. Nasaraya gelince diyor Elmalı Merhum. O zaman bunlar Roma'nın varisi. Ha bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Bu e, yani e, şimdi biz Fatihayı tabii bu devirde okuyoruz. E, bizim için de aslında aynı şekilde e, bir yani kalbinde Allah'ın kelamına tam bir güven, Resulullah'ın hadislerine tam bir güven olmayanlar için e, hep böyle bir tereddütle bunları okuyanlar için aynı e, Nasıl diyelim ikircikli durum şimdi de söz konusu ama o günlerde düşünün biz en azından muhteşem bir tarihin üzerinde yani bu kitap uygulandığında neler oldu nasıl bir medeniyet kuruldu yüzyıllarca neler yaptılar arkalarında nasıl bir hayat nasıl eserler bıraktılar nasıl büyük bir gelişme gösterdiler hani bunları en azından bir tecrübeyi yaşadık yani biliyoruz geçmişte. Fakat o günkü Müslümanlar yani bu Fatiha'nın yeni nazil olduğu zamanlar veya işte Efendimizin bu e, mağdu ve aleyh Yahudilerdir, e, de nasaradır dediği zamanlarda yaşayanlar nasıl bir dünyada yaşıyorlardı? Kendilerinin o dünyadaki görünürdeki yani konumları neydi? Efendim burada bahsedilen Yahudi ve Hristiyanların konumu neydi? Bir tahayyül edin yani. E, dolayısıyla hani Nasıl ya yani dünyanın en gelişmiş işte o günkü dünyanın en zengin en güçlü bilinen ülkesi iki ülkesinden biri Hristiyan diğeri işte Pers İmparatorluğu yani nasıl yani bu Hristiyanlar sapmış da şimdi biz mi doğru yoldayız böyle daha hiçbir medeniyet kurmamış yani dediler mi mesela sahabe-i kiram akıllarından geçirdiler mi bunu? Bunu kimler akıllarından geçirdi arkadaşlar hendek kazarken biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendek savaşı öncesi lütfen siyer okuyun arkadaşlar. Çok çok tavsiye ediyorum bilenler bilir her zaman ben Kur'an'ı doğru anlamanın da e, pek çok şartından bir tanesinin siyer bilgisi olduğu kanaatindeyim. Çünkü o hayatın üzerine o hayatta yaşananlar üzerine indi bu ayetler. Ve bu ayetleri o hayata anlatılan insan başta olmak üzere, Efendimiz başta olmak üzere onun arkadaşları bu ayetleri anladılar, uyguladılar, yaşadılar ve onların yaşamları, bu 23 yıllık hayatları boyunca vahiy gelmeye devam ediyordu. Yani yaptıkları her şey ya onaylandı ya reddedildi ya düzeltildi. Dolayısıyla o hayatı bilmek bizim zihnimizde şaşmaz bir Prototip bilgisi demektir. Ee, her zaman aynısını yapamayabiliriz. Kendimizden aynısını beklemek de zaten yanlış olur. Ama e, yani bu diyelim ki işte mesela el işi yaparken, nakış yaparken, şimdi o geldi aklıma çocukken çok gençliğimize çok nakış yapardık. Nakış yaparken bir örnek vardır. O örneğe uymanız gerekir. Yanlış yaparsınız bir yerde. Mesela bilhassa etamin işlerken bu çok olur. Bir yerinde yanlış yaptığınızda o artık zincirleme yanlışlara sebep olur. Yani ya e, geri dönüp hepsini sökmeniz gerekir veya düzeltilebilecek gibiyse yani bir küçücük bir e, kaymaysa hemen onu düzeltmeniz gerekir. Yoksa bütün desen kayar. E, bunun gibi yani bir prototip elinizde bir model var. İşte sahabenin hayatı peygamberimizin hayatı o demektir. Ona bakarak kendi hayatınızı ona uydurmaya çalışırsınız. Çünkü o Allah Teala'nın onayından geçmiş bir hayattır. Vahiy devam ettiği için o hayat süresince. Ve tabii ki her şeyinizle uyamazsınız. İşte o modeli birebir aynısını yapamadığınız zamanlar olur. Ya baştan başa sökersiniz. Yani hazmedilebilecek gibi bir hataysa tekrar geriye dönüp baştan başlamanız gerekir. Geçen gün bir ee, arkadaşa söyledim. Yani bazen arkadaşlar bizim bir bebek gibi yeniden öğrenmemiz gerekir bazı şeyleri. Ee, yani mesela Allah göstermesin bazı beyin rahatsızlıkları geçiren yetişkinler nasıl ki mesela kaşığı tutmayı işte konuşmayı, yürümeyi bir bebek gibi yeniden öğreniyorlar. Ee, bazı ahlaki meziyetleri de veya ibadetlerle ilgili bazı alışkanlıkları da ee, öyle şeyler öyle travmatik bir e, deneyimler tecrübeler yaşamış oluruz ki bazen bu hayırları bir bebek gibi yeniden sıfırdan öğrenmemiz gerekir. Yani mesela namazı e, 6-7 yaşındaki bir çocuğa nasıl alıştırıyorsak kendimizi belki bazen öyle alıştırmamız gerekebilir en baştan. Dolayısıyla her durumda yani o hayat bize bak burası olmadı Şimdi burası olmadı dedire. yani burada yoldan çıktık ya desenden şaştık yani bu artık toparlanamaz geriye dönüp sökmemiz lazım dediğimiz yerler vardır veya olabilir bunun üstüne bir şeyler ekleyebiliriz diyeceğimiz yerler vardır sahabenin hayatı öyle bir hayat yani. Şimdi işte oradan bir örnek verelim e, Hendek Savaşı sırasında biliyorsunuz Hendek Savaşı bir müdafaa savaşıdır e, ve Medine'nin e, düşman saldırısına en münasip olan açık olan tarafına Tam ölçüsünü şu anda bilmiyorum yüzlerce metre yani bir hendek kazılmıştır. Dolayısıyla o isim o sebeple hendek savaşı denmiştir. Bu hendek kazılırken çok bilinen bir hadisedir bu ama müsaade edin anlatayım. Bu hendek kazılırken bir yeri hiç parçalayamamışlar. Yani bir büyük bir kaya gelmiş ve aşamıyorlar, kıramıyorlar. Efendimiz'i çağırıyorlar. Efendimiz işte... Bir vuruyor bir şimşek çıkıyor kayadan bir daha vuruyor bir şimşek çıkıyor ve üçüncü de parçalanıyor. Ve e, diyor ki o şimşekler çı çıktığında diyor e, peygamber efendimiz ben diyor Bizans'ın saraylarını gördüm. Bizans'ın sarayları sizin olacak diyor. İşte Kisra'nın saraylarını gördüm onlar sizin olacak diyor efendimiz. E, münafıklar ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Adam açlıktan hakikaten de yani şey olarak bakın. Tamamen tarafsız olarak bakın yani tövbe estağfurullah biz öyle bakamayız da hani bir münafık gözüyle bir kafir gözüyle e, baktığında onlar ne görüyorlar? Adam açlıktan karnına taş bağlamış korkudan şehre hendek kazıyor e, müdafaa edebilmek için ama... Yanındakilere de Bizans'ın ve İran'ın saraylarını vaat ediyor. Bir gün bunlar sizin olacak diye ve biliyorsunuz üzerinden çok zaman geçmeden İran fethediliyor. Bir müddet sonra da Bizans fethediliyor biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından. İşte o iman yani e, peygamber söylediyse öyledir. Allah söylediyse zaten öyledir yani. O iman Allah e, mesela o günkü insan için düşünün. Eğer burada eddalin sıfatıyla Hristiyanları kastediyorsa evet şu anda Roma, Romayı bir hayal edin yani Mekke'deki Arap için. Bir hayal edin Roma ne demek? O günkü Roma ile Hicaz'daki Arapların hayatlarını kıyaslayın yani ve hakikaten hiç tereddüt etmemişler yani sapkın onlar sapkınsa sapkınlar yani. Şimdi bakın Elmalı merhum da nasıl açıklayacak bu sapkınlığı muhteşem bir vukufiyet göreceksiniz Hristiyanlığın felsefesine ve sapkınlık sebeplerini şöyle bir sayfa içerisinde özetleyecek Elmalı Hamdi Hazır. Bu ancak çok vakıf olan onların felsefelerine inançlarına kültürlerine çok vakıf olan birinin yapabileceği bir özettir. Şimdi diyor ki e, o zaman bunlar bu Hristiyanlar Roma'nın varisi İstanbul'un sahibi olarak yeryüzündeki iki büyük devletin biri ve hatta birincisi bulunuyorlardı. Yakın zamanda da e, İran'a bir üstünlük sağlamışlardı. Libetir Rum, Rum suresini hatırlayın. Karşılarında bir İran idi dünyada. Yani o günkü nasraniyetin alemdeki mevkii bugünkü nasraniyetten çok yüksek idi ekonomik olarak askeri olarak zenginlik olarak güç kudret olarak zahir nazarla bakıldığı zaman bunlar mün Amun aleyhim zannedilebilirdi yani Allah'ım sen bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet dedi ya dedik ya yukarıda o zaman bu nimet verdiklerin kim bakarız dünyaya en zengin kim onlar demek ki hani eğer nimet zenginlikse anlatabiliyor muyum bakın burada nasıl bir devrim yapılıyor bakışlarda Halbuki hakikatte böyle değildiler fena bir akıbete yürüyorlardı. Yani şöyle diyelim bazen verdiğim örnekler bazı insanlar için kırıcı olabiliyor yani üzücü kırıcı demeyelim üzücü olabiliyor onların içlerinde bulunduğu durumu ben bilmediğim için tam da o durumu tasvir eden bir örnek vermiş oluyorum ve çok üzülebiliyorlar hakkınızı helal edin lütfen çünkü hiç kimsenin ben özel hayatını ve yaşadığı sıkıntıları bilmediğim için o sıkıntıyı böyle çok hani vurucu bir şekilde hatırlatmış oluyorum onlara geri dönüşlerden bazen anlıyorum bunu lütfen kusura bakmasınlar hiç kimseyi kastetmiyorum arkadaşlar şimdi mesela diyelim ki sizin bünyenizde benim, sizin, hepimiz buna şeyiz, adayız yani. bünyemize bir hastalık ilerliyor tamam mı? Böbreklerimizde, karaciğerimizde her neyse yani bir hastalık ilerliyor. Fakat biz çok sağlıklıyız, çok genciz, çok güzeliz, çok varlıklıyız, çok eğitimliyiz. Yani e, dört başı mamuruz yani dışarıdan baktığımız zaman. dik yürüyoruz yani her yerde gülüyoruz, eğleniyoruz. Peki bizim içimizde o hastalığın ilerlediğini ve bizim belki de işte şu kadar bir zamanımız kaldığını kim biliyor? Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Belki de kim mangalda kül bırakmıyoruz, belki de konuşurken o ne hayaller kuruyoruz? 30-40 yıl sonrasına belki de yani. Dolayısıyla e, devletler de böyle, milletler de böyle arkadaşlar. İçini Allah Teala bir şeyin e, tabii burada e, Allah Teala söylemiyor yani. Dallin dediği Hristiyanlar değil, fakat onların olduğuna dair ya bu gayril mağdubu aleyhim Dali'nin Yahudiler ve Hristiyanlar olduğuna dair sadece hadis delil değil. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den de zaten o tefsiri okurken ayetleri hep numaralarını söyledik. Yani gaza, Yahudilerin gazaba uğradığına dair, Yahudilerin Hristiyanların saptığına dair başka yerlerde de ifadeler o tefsiri destekliyor. Şimdi dolayısıyla siz baktığınızda dünyaya biz baktığımızda aman Allah'ım işte şu devlet ne kadar güçlü, ne kadar zengin, ne kadar kültürlü, ne kadar yüksek, müreffeh bir hayatları var. İşte ekonomileri şöyle, siyasi açıdan şöyleler, her yerde sözleri geçiyor vesaire. Ama Allah Teala onların içlerindeki bir hastalığın onları kemirdiğini ve işte sonlarının da çok yakın olduğunu biliyor ve bir söylüyor. Söylüyor. Şu şöyle yapanlar gazaba uğramışlardır, sapmışlardır. Onların sonu şu olacak. Diyor efendim, e, tabii inanırsak, inanırsak buna. Hakikatte böyle değildiler. Fena bir akıbete yürüyorlardı. Akıbetleri, ahiretleri cidden hatarnak idi. Hatar tehlikeli, hatarnak çok tehlikeli. Yani tehlikeye çok yakın durumdaydılar. Şimdi arkadaşlar, akıbet deyince hemen arkasından ne dedi? Ahiret dedi. Yani Allah Teala da bize baktığında yine arkadaşlar sizce mesela bir insanın hayatı bırakalım insanı bir devletin hayatı kaç yüzyıllı olursa olsun yani 5000 yıl olsun fark etmez Allah katında ne kadar bir süre sizce yani işte birkaç saat bir insanın hayatı birkaç sana niye biliyor musunuz yani Allah eğer Allah katındaki süreyle Tabii ona bir zaman tayin edemiyoruz biz ama kıyaslayalım diye Kur'an-ı Kerim'de bir iki ayet var. Binlerce yıl yani sizin bir gününüz şey Allah katındaki bir gün sizin hesabınızla binlerce yıl 50 bin yıl falan. Böyle olunca bir hesaplayın bizim vaktimiz bizim ömrümüz ne kadar oluyor birkaç saniye oluyor. İşte bu yüzden bazıları soruyor, Allah niye işte cezalandırmıyor dünyadayken de. İşte bu yüzden, çünkü birkaç saniye sonra وَيْلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dönüp onun huzuruna gideceksiniz. Yani ahiret bizim için, haşa, e, öyle düşünmeyenlerimiz var mutlaka ama muğlak, belirsiz yani, fullu Ve ahirete inananlarımızın bir kısmı da Hakikaten yani onu böyle her an hatırlayarak ya toprağın bu dünya hayatın toprağın üstü varsa altı da var Allah'ın huzuruna gideceğiz filan öyle demiyor yani günlük hayatta sadece evet Allah'a inanıyorum peygamberlere inanıyorum ahirete inanıyorum diyor ama hayatı yaşarken hiç ahiret onun ne konuşmasında var ne hayallerinde var ne hesaplarında var ne efendim bir değerlendirmesini yaparken ahireti dikkate alıyor hiç yok yani. Kendi hayatında fiili hayatında F sadece zihinsel olarak inanç esaslarını sayarken evet tabii ki Allah'a inanıyorum peygamberlere inanıyorum ahirete inanıyorum diyor. Şimdi dolayısıyla hani ahireti işin içine kattığınızda o kadar ki bakın arkadaşlar bu mesele bizim o kadar uzağımıza düşmeye başladı ki e, yani eli yüzüne baktığınızda hakikaten iman ettiğini düşündüğünüz insanlar bile nasıl yani her şeyi ahirete mi bırakacağız diyor. Karşı çıktığından değil öğrenmek için soruyor ama hani ben öyle düşünüyorum öğrenmek için sorduğunu düşünüyorum. Fakat hakikaten bir tedirginlik hissediyorsunuz yani öyle her şeyi ahirete bırakmak istemiyor. Bu dünyada da e, karşılığını almak istiyor e, haklı olarak yani dinimiz e, her şeyi ahirete bırakın demiyor zaten bize. Fakat e, o ahirete bıraktıklarını bile adeta neredeyse. Hani dünyada almak istiyor ve ahiret hatırına bu dünyada bazı fedakarlığa fedakarlıklara katlanmayı kendisi için pek de e, tercih edilecek bir hayat tarzı olarak görmüyor maalesef. E, gel baktığımız zaman. Bunlar o mün amun aleyh zannedebiliriz. Yani bunlar o işte e, e, sıratallediğine en amte aleyhim diye dua ettiğimiz Allah'ın nimet verdiklerinin yoluna beni ilet dediğimiz nimet verdiklerin arasında sanki görünür. Zahir öyle fakat hakikatte öyle değiller. Çok kötü bir ahiret akıbete doğru yürüyorlar. Onların akıbetleri, ahiretleri cidden hatarnak, tehlike dolu. Gerçi bunlar Yahudiler gibi kavmiyet çemberine sıkışmış değildiler. Yani sadece bu soydan gelenler kurtulur demiyorlardı. Fakat mikiyası hakkı zayi etmişlerdi. Hakkın, hakikatin ölçüsünü, kriterini kaybetmişlerdi. Evvel emirde, şimdi burada Hristiyanların itikadi, e, sapkınlıklarını, itikadi dalaletlerini çok nefis bir e, özetle bize özetleyecek dikkatlerinize arz ediyorum arkadaşlar. Evvel emirde hakka beden akide te, akideyi teslis'e satlanmışlar, teslis inancına satlanmışlar, teslis üç tanrı inancı. Gerçi maneviyeye ve seneviyeye nazaran bu teslisin başında bir peder ilah tanıdığı cihetle az çok bir manay tevhid yok değildi. Yani Gerçekten üç birbirinden ayrı üç tanrı veya iki tanrı gibi düşünmüyorlar. Burada da o tanrılar arasında bir hiyerarşi var Hristiyanlıkta ve bir Baba Tanrı asıl Tanrı var. Dolayısıyla bir manayı tevhid ya yani bir tevhid anlamı seziliyor. Lakin bu teslis İskenderiye felsefesinin muhtelif eşhası selaseden mürekkep ekani mi selasesi yerine eşhası selasenin ittihadına müstenit bir ekanemi selaseydi. <gülüyor> teslis ne kadar karışıksa karışık bir akideyse arkadaşlar. Onu açıklayan her cümlede. Aynı şekilde karışık oluyor. Hatta bu darb mesel olmuş. Yani bir konu böyle çok karmaşıksa teslis gibi hani denirmiş veya çok karmaşık anlatılmışsa teslis açıklaması gibi denirmiş. Şimdi burada ne demek istiyor? İskenderiye felsefesinin muhtelif şahıslı muhtelif eşsaz Yani birbirinden farklı üç ayrı şahıs, şahıstan oluşan Bunların terkibinden oluşan ekani miselase üç oknumlu yani üç rükunlu üç esaslı tela, teslis yerine Hristiyanlık'taki teslis eşhası selasenin ittihadına müstenit. Üç şahıs var fakat bunların bir olduğu anlayışı var. Buna müstenit buna dayanan bir ekani miselase bir üçlü üç esaslı bir inanç idi. Hatta bu şey İskenderiye felsefesindeki ekani miselase nedir? İşte bu eski Mısır'daki İsis, Osiris ve Horus tanrılarının aslında hani üç tanrıya dayanan inançlarından kaynaklandığını, onlardan esinlendiğini, onların Hristiyanlığa yansıması olduğunu falan söylüyorlar. Yani Hristiyanlık'taki teslis inancına merak edenler. Ee, İslam ansiklopedisinden bakabilir arkadaşlar. Ayrıca e, benim yine e, çok sevdiğim ama böyle oturup çalışıp böyle size bir iki cümle içerisinde özetleyemeyeceğim şu aşamada. E, bir makale var onu da size tavsiye ederim merak edenler için. E, çok güzel bir Hristiyanlık eleştirisidir. E, kimin? Gelecek şimdi aklıma. E, son Peygamber info'da. Evet, Allah'ın ﷻ ﷺ Muhammed kimdi? Müslüman olmuş bir İngiliz var ya arkadaşlar, Tim Winter. Tim Winter'in e, Anastasius İman Açıklaması diye üç serilik bir makalesi var. Onun e, Hristiyanlıktan nasıl uzaklaştığını e, ve ni, niçin Müslüman olduğunu, yani bir Hristiyanlık eleştirisi ve İslam'a niçin girdiğini anlatan Hristiyanlık İslam Mukayesesi. Mükemmel bir şey makaledir arkadaşlar. Merak edenler oraya da bakabilir. Şimdi öyle bir teslis inancı ki bu, o suretle ki hem bir hem üç. Onlar öyle söylüyorlar. Yani biz 3 üç, evet üçünde de tanrılık var. Cibril ve İsa'da da tanrılık var. Onlar da tanrısal nitelikler taşıyorlar. Fakat aslında biz tek tanrıya inanıyoruz diyorlar. Hem üç tanrı hem bir tanrı ya inanıyoruz. Böyle aklın tenakuz kanununu çiğneyen, şimdi bakın buradan nereye gelecek? Burası önemli arkadaşlar. Yani bir şey ya birdir ya üçtür. Aynı anda hem bir hem üç olamaz diye aklın birbirine zıt şeylerin aynı anda olamayacağına dair kanunu çiğneyen bir akide-i akide teslis. Bir defa siz buna inandığınızda yani e, aklın Zorunlu kurallarının dışına çıkıyorsa sizin inandığınız şey artık inkışafı akliye meydan bırakmamış. Akli gelişmeler durur böyle bir medeniyette ve varis oldukları bütün ülumu fünunu çığrından çıkarmış. O antik Roma, antik Yunan'dan bilhassa gelen ilimleri ve fenleri büsbütün çığırından çıkarmış. Tariki ispattan ayrılıp çünkü akli olmadığı için ispatla da edilemez bu dolayısıyla yani tutarlı bir metodolojisi olmayan tariki ispattan ayrılıp sadece zevki kalbiye bunu işte içinde hissedeceksin kalbinde hissedeceksin diyerek bu söylemler arkadaşlar size yabancı gelmeyecektir bugün de doğrudan doğruya size teslisin propagandasını yapmaz biri yapmayabilir yapanlar da var da yapmayabilir fakat e, teslisin dayanığı olan düşünme tarzının propagandasını yapar. O düşünme tarzını bir defa kabullendiğinizde ondan sonra onu da kabullenmeniz artık e, bir adım atmaya kalmıştır. Yani tek bir adım atmaya kalmıştır. Biraz vahim bir tablo çizdim ama e, yani düşünme tarzınızla ilgili hayatı, duygularınızı, aklınızı, inançlarınızı açıklarken... Bunlar için kullandığınız metotlar arkadaşlar o kadar düzgün ve tutarlı olmalıdır ki o metot sizi çünkü e, İslam'ın yolundan çıkarıp başka inançların yoluna girmeye hazır hale getirebilir. <gülüyor> ne demek istiyor? Mesela arkadaşlar şöyle cümleler duyarsınız. İnanç akıl işi değildir, kalp işidir. Hani ben de söylüyorum bunu ama bunu öyle bir şekilde söylüyor ki yani Bizim nasıl diyeyim akıl inanç konusunda hiçbir şey söyleyemez akıl inanç konusunda hiçbir şey söyleyemez derseniz arkadaşlar hristiyanlık da o zaman yani hristiyanlık teslisi de eleştiremez hale gelirsiniz anlatabiliyor muyum akıl da Allah'ın yarattığı bir nurdur. E, aklın kuralları prensipleri ilkeleri burada ama hangi akıldan bahsediyoruz arkadaşlar aklı selim yani fıt, insan fıtratına uygun yaratıldığı gibi e, şey yapmamış dejenere olmamış bir akıldan bahsediyoruz. Aklı selim tutarlı düzgün düşünen e, nefsinin hevasının ve kendi tercihi olan bir takım yolların savunmacısı e, daha iyisi propagandacısı haline gelmemiş. Olan, gerçekten hakka hak diyebilen doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen bir akıl arkadaşlar hiç kimsenin fedaisi olmaz. Hiç kimsenin fedaisi olmaz ve o akılla vahiy aynı kaynaktandır. O aklın düşünme ilkelerini de Allah yarattı. Bu bilgiyi bu vahyi de Allah indirdi. Dolayısıyla işte iman. Ee, akılla izah edilemez, aklın dışındadır falan dediğiniz zaman hani saçma sapan da olsa her şeye inanabilirsiniz. Akıl dışı da olsa çünkü akla artık şey yapmanız gerekir. Aklın şart elini indirmeniz gerekir şeklinde anlaşılabilir. Bu e, bizi dediğim gibi e, her türlü propagandayı açık hale getirir arkadaşlar. Yani metodunuz e, herhangi bir düşünce sistemine e, tabi olurken katılırken veyahut da herhangi bir inancı içse, benimserken içselleştirirken seçtiğiniz düşünce metodunuzun arkadaşlar size neleri kabul etmeye de sizi zorlayacağını sizi hani e, bunu kabul ediyorsan o zaman şunu da kabul edeceksin tutarlı olmak için yani hangi noktaya getireceğine en baştan dikkat etmeniz gerekir İnşallah anlatabilmişimdir. Biraz sonra başka örnekler de verecek, başka ilkeler de söyleyecek. O zaman inşallah daha örneklerle açarız. Şimdi ne diyor? Siz artık aklın kanunlarını çiğneyen, yani aklım basit bir tenakuz kanunu var. Bir şey ya odur ya budur. Aynı anda hem o hem bu, birbirine zıt iki şeyi, iki şey aynı bedende bulunamaz. Bir şey ya ateştir ya sudur. Hem ateş hem su olamaz. İşte bir takım felsefeler var bunlar hem odur hem odur dediğinizde işte onu kabul ettiğinizde siz artık teslisi de kabul edebilirsiniz. Böyle bir akıl. Te çünkü tenakuz kanununun dışına çıktınız artık. Ee, bir akideyi teslis artık inkişafı akliye meydan bırakmamış. Buradan sonra akli gelişmeler durur. Çünkü akli e, aklın metotları e, takip edilecek bir yol olmaktan çıkmıştır artık bu, bu insan için ve varis oldukları işte o antik çağlardan varis oldukları bütün ülüm ve fünun e, çığırından çıkmış tariki ispattan ayrılmış yani bir şeyin varlığını doğruluğunu kabul etmek için ispat etmeniz gerekir bu ispat akli olabilir nakli olabilir ama ispat edilmesi gerekir eğer bu Düşünsel bir şey ise akli olarak ispat edilmesi gerekir. Eğer bir haberse nakli olarak ispat edilmesi gerekir. Yani çünkü haberin benim aklıma uygun olması hele hele gayba ait bir haberse aklım o konuda hiçbir şey söyleyemez. Gayba ait bir haberde haber veren kişinin dürüstlüğüne güvenmem gerekir. Ya da işte onun o verilen haberin kanalının bana geldiği kanalın Doğruluğuna güvenmem gerekir. Yani diyelim ki size birisi e, uzayda şöyle bir gezegen daha bulunduğundan bahsediyor. Tamam mı? Sizin aklınız buna evet de diyemez, hayır da diyemez eğer bir uzay bilgini değilseniz. Ama birisi o, o gözlemleri yaptığını işte bilmem kaç bin ışık yılı uzakta böyle bir gezegen, böyle bir yıldız tespit edildiğini, delillerinin de şunlar şunlar olduğunu size haber veren kaynağa güveniyorsanız o kaynak itimat ettiğiniz bir kaynaksa o zaman öyle bir gezegenin varlığını kabul edersiniz. Yani ihbari bilgiler. Mesela şimdi bu tam da ihbari bilgi olmadı çünkü kontrol edilmesi mümkün. Yani bir başka kişiyle onu ve bir başka mecradan onu kontrol edebilirsiniz. Ama mesela cehennemin varlığı. Cehennemin varlığını yani cennetin varlığı siz işte öleceksiniz dirileceksiniz Allah'ın huzuruna toplanacaksınız hesap vereceksiniz ona göre cennete ya da cehenneme gideceksiniz dediği zaman birisi biz o bilgiye neye göre güveneceğiz yani o falan yerde bir gezegen bulundu ona da benzemez çünkü hiçbir şekilde bunu bizim teyit etme şansımız yok ee, ne yapacağız akla aykırı da değil akla mümteni değil efendim ama aklın zorunlu sonucu da değil. Yani akıl düşündüğünü evet ya ben de düşünmüştüm bunu hakikaten böyle olmalı demiyor akıl. Yani tamamen ihbari bir bilgi. Bu ihbari bilgide işte o haber verenin güvenilirliği esastır. Bu bakımdan senet ilmi İslam'da en e, önemli ilim dallarından bir tanesidir. Yani size bir konuda bir bilgi birisi aktardığında o bilginin güvenilir olup olmadığını e, gözden geçiren ilim dalıdır. Senet ilmini de merak edenler lütfen ansiklopediden okusun. Evet, bunlar ispat ve akıl yolundan ayrılmışlar. Sadece zevki kalbiye, yani biz bunu işte kalbimizde hissediyoruz. Bak bugün de bu söylem çok var arkadaşlar, buna dikkat edin. Hatta hislerimizin bize rehberlik etmesi gerektiğini söylüyorlar. Kelli felli insanlara. Peki benim hislerim. Nefsani mi değil mi? Yani e, dürtüsel birisi hisleriyle hareket ederse ne olur? Ne bileyim nefsani hislere tabi olursak ne olur? Benim hayatım ne olur? Toplum zaten alt üst olur da benim hayatım ne olur yani? Efendim nasıl ayırt edeceğim bu hislerin hakikate beni götürüp götürmeyeceğini benim için şerli olup olmayacağını? Nasıl ayırt edeceğim? Ee, kalbimden mi kaynaklanıyor dürtülerimden mi kaynaklanıyor çünkü benim bir hayvan tabiatım var bir hayvandan daha aşağı olan tabiatım var bir melek tabiatım var Şems suresini hatırlayın yani vicdanım var ama bir taraftan da çıkarlarım korkunç hırslarım nefsim var yani bu bana rehberlik edecek hisler hangileri yani bu, bunu nasıl ayırt edeceğim Anlatabiliyor muyum? Bu bir takım böyle söylemler var arkadaşlar. Bizim aramızda da dolaşıyor ve böyle devamlı bunları şey yapıyoruz. Birbirimize iletiyoruz yani çoğaltıyoruz. Retweet, forward vesaire. Efendim paylaşıyoruz sürekli. Lütfen yani bunların bir metodoloji anlamına geldiğini bunu bir kere kabul ettikten sonra yani siz şunu kabul ederseniz hislerini dinle, duygularını dinle, duygularına kulak ver. Falan bunu kabul ettiğinizde o zaman din bana zor geliyor, ben bunu yaparken zorlanıyorum e, diyen birine de tabii ki o zaman yapma demeniz gerekiyor. Onun da duygularını dinlemesi gerekiyor o zaman. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Son derece dikkatli olmamız gerekiyor bilhassa hayata dair tekrar tekrar söylüyorum metodolojimiz usulümüz yani hayatı neye göre yaşayacağız. Ha şunu demiyoruz tabi ki din de söylemiyor bunu az önce de söyledim zaten yani böyle fit olacaksın tam dört dörtlük bu dini yaşayacaksın yani tam uyacaksın bu dine böyle bir şey demiyor allah Teala yani tam tersine bizim hatalarımız olacağını her şeyi tam yapamayacağımızı bunun için tevbe etmemiz gerektiğini söylüyor. Neyse gene oraya girmeyelim. Bunlar ne yapmışlar? Z sadece zevki kalbiye, kalbin zevkine ve müstakim bir tarik takip etmeyen, yani böyle ölçülebilir, tutarlı, mantıklı bir metot takip etmeyen temayülat mahzaya, sırf böyle bir takım eğilimlere istinad ederek dini keyfemet defak Böyle tamamen şeye tabi, arzulara tabi, ilcam-ı nasa bir vesile gibi takip etmişler. İnsanları böyle kontrol etmeye, insanlara işte mesela işte bilhassa katoliklik için Papa Tanrı'nın, Tanrı'dan hala ilham alan biri onlara göre. Yani Papa'nın kalbine doğan, Papa'nın içine doğan ya da Papa'nın söylediği Tanrı'nın sözü artık. Dolayısıyla bütün bu da buna uymak zorunda. Dindar Hristiyanlar yani uymadıkları zaman dine uygun hareket etmiş olmuyorlar. Böyle takip etmişler. Ve bunun için ellerinde bulunan mantıkın tatbikatını atıp münhasran ilmi ruhun, ruh ilminin, Bakın bugünkü e, ilmi ruh diyelim ben gene ismini söylemeyeyim, e, güncel ismini. E, bu açıdan çok böyle e, müteyakkız olmamız gereken bir alandır. Temayülat ve ihtisasat faslı ile kulübu avamı cezb için uğraşmışlar. Münhasıran ilmi ruhun temayülat ve ihtisasat eğilimler ve duygular. Bak sanki var ya Elmalı'lı bugün yaşamış. Bu bizim sosyal medyada yazılanları, çizilenleri okumuş, onun üzerine bu yorumları yapmış gibi. Ben şahsen öyle anlıyorum. Diyor ki insan diyor bu aklın, mantığın, ilmin yolunu terk ettiği zaman, tutarlılık yolunu terk ettiği zaman geriye ne kalıyor? Bir zevk. Ben böyle istiyorum, böyle arzu ediyorum. Birtakım eğilimler, kalbi zevkler, bir takım duygular, ihtisasat dediği hisler, duygular... Efendim faslıyla ilmi ruhun kulubu avamı cezbetmek için avamın kalplerini cezbetmek kendine çekmek için uğraşmışlar ve nice ifratlara sapmışlardı. Diğer taraftan fikri hukukuyu tamamıyla çiğnemişlerdi hukuk fikrini. Çünkü şey yoksa arkadaşlar e, ölçülebilir bir mantıki metot yoksa... E, nasıl diyelim mantıki bir ölçülebilir bir mantıki metodunuzun olması için herkes tarafından kabul edilmiş ve sınırları belli olan ilkelerinizin olması gerekir yani elinizde, Allah'ın ayetleri ve peygamberin hadisleri bizim için söylüyorum var değil mi? Şimdi herkes bunlara uymak durumunda. Tabii ki hadi farklılıklar var. Çünkü yorum farklılıkları var ve bu metinler farklı anlamalara müsait veya da maslahat değiştiği zaman bu metinlerin o maslahatlara uygulanması değişiyor. Ama sonuçta sınırlar belli, ilkeler belli. Fakat siz mesela burada temas etmemiş ama Şiiada da öyledir arkadaşlar. Bir kişiyi kutsal saydığınızda o kişinin kalbine doğanların veya o kişinin hala ilahi bilgiyi almaya devam ettiğini, onun sözlerinin hak olduğunu, asla yanılmadığını, efendim onun hakla irtibatı olduğunu kabul ettiğinizde artık orada ölçülebilir hiçbir bilgi, hiçbir prensip üretemezsiniz oradan. Çünkü yarın ne söyleyeceğini bilmiyorsunuz o kişinin ve o kişinin sözlerini, şey yapacağınız, ölçeceğiniz bir şey yok. Bir kriteriniz yok. Nazarlarında bu sebeple de fikri hukukuyu tamamiyle çiğnemişlerdi. Nazarlarında hak şeriat mefhumunun hakikatle alakası yoktu. Bunlar ilmi, hakiki ve ilahi bir mefhum değildi. Nitekim haletu hazihi şu anda bile diyor. Hristiyan lisanlarında hukuk manasına kullanılan kelimelerin hak ve hakikat maddesiyle alakası yoktur. Duruva başka, verite başkadır ve aynı zamanda sabık Roma'da olduğu gibi bir vaz adi de değil idi. Yani e, Hristiyanlık öncesindeki Roma'da olduğu gibi hani çok şey... Ee, halk işi bile olsa hani konulmuş, herkesin uyması gereken kurallar bile yok. Binaenaleyh iradeyi halka da mütevakkıf değil. Yani hakka da uygun değil, halka da uygun değil. Halkın iradesine de bağlı değil, kendisini onunla mukayyet kabul etmiyor. Hukuk sadece Hristiyanlık'ta ruhanilerin ve meclisi ruhaniyenin vazığıydı. Bugün ne derlerse o, yarın ne derlerse o. Ve bunlar hak üzerinde bir fikri ilmi ve içtihadi ile değil yani ortada bir hak var bunun üzerine ilmi çalışmalar yapıyorsun içtihadi çalışmalar yapıyorsun ve bir yöntemle bunları yapıyorsun böyle değil bir fikri iradi ile tamamen vazı kanun sıfatıyla hareket ediyorlardı. Kanun koyucu sıfatıyla hareket ediyorlardı ve ma'mafi akide-i teslisin neticesi olarak bunda lahut ile nasutun anlaşılmaz bir tedahülü vardı. Lahut ilahi olan, nasut da insani olan. İlahi olanla insani olan tamamen iç içe geçmişti. Hukuku nasın Böyle vaz'ı hakka istinad etmeyen vaz'ıların elinde istenilen şekle konulabilmesi insanların haklarının böyle ilahi bir yani Allah tarafından konulmuş bir sisteme tabi olmayıp bir takım kişilerin elinde onların kanun koyucu, kural koyucu, her gün yeni bir kural koyucu yetkiye haiz olmaları ve bu şekilde istedikleri şekle sokabilmeleri insanların haklarını ve bunun tatbikatında da niyet ile değil keyfi ve zevki noktalardan hareket edilmesi ortaçağ boyunca kilisenin yaptıklarını hatırlayın arkadaşlar ve esasen Hristiyanlardan madasına Hristiyanlardan dışı, dışarıdaki kişilere hiçbir suretle hakkı hayat tanınmaması heyeti içtimaiyeyi büyük sukutlara ihzar ediyordu. Büyük düşüşlere hazırlıyordu. Yani kendi içlerinde bir defa Hristiyan olmayanların hiçbir hukuku yok. Kendilerinin de hukuku e, belli herkesin ölçebildiği e, metot belli metotları olan ilkelere dayalı değil tamamen ruhani bir meclisin veya bir takım ruhanilerin her gün kendilerinin zevklerine göre, kalbi zevklerine göre ürettikleri kanunlar olduğu için yani adalet, hakkaniyet, hakikate intibak, uyum olmadığı için bunlar düşmeye, düşüşe aday haldeydiler. Hazırlanıyorlardı yani, düşüşe hazırlanıyorlardı. Çünkü insanlar... Burası çok önemli arkadaşlar. Valla bu cümleyi çok sevdim. Hatta sizin önünüzde bunun böyle altını çizeyim. Paylaştım da Twitter'da. İnsanlar alemde zevki şairane ile bu böyle hisler, duygularla arkadaşlar muvakkat zaman için eğlenebilirlerse de yani insana hoş gelir bunlar bu sözler. Bu işte yaklaşımlar, insana hoş gelir, mesela ne bileyim işte merhametle ilgili, sevgiyle ilgili, affetmeyle ilgili, şefkatle ilgili sözler, böyle kulağa hoş gelir, işte insanın hoşuna gider. Bu zevk, zevki hakkı çiğnemeye başladığı zaman ne zaman ki bu şairane zevk yani bir ilkeleri olmayan, bir hukuku olmayan ölçülebilir, Efendim, başkaları tarafından da bu, bu doğru, bu yanlış denilebilecek kriterlere dayanmayan, sadece duygulara dayanan bu şairane zevk ne zamanki zevki hakkı çiğnemeye başlar, hakkı hakikati çiğnemeye başlar derhal sönmeye mahkumdur, arkadaşlar. Yani şimdi burada yanlış örnek verip e, Elman'ın söylediği bu şahane sözlerin değerini düşürmek istemiyorum. O yüzden biraz dikkatli olmalıyım. E, nasıl bir örnek verebiliriz? Yani mesela merhamet duygunuz adalet ve hakkaniyet duygunuzu aşmaya başladığı zaman. Adalet ve hakkaniyeti aşmaya başladığı zaman. Ne bileyim mesela sizin bir şeyi istiyor ya da istemiyor oluşunuz. İşte diyorlar ya duygularınızla hareket edin. Yani diyor ki ben diyor istemiyorum bunu yapmak diyor. E tamam istemeyebilirsin ama yapacaksın. <gülüyor> yani yapmalısın. Yapmadığın takdirde yanlış yapmış olursun. Dini uygulamalar arkadaşlar kimseye zorla yaptırılmaz. Tamam mı? Fakat şu var, yapma, hem yapmayıp hem de kendisini yanlış bulmamak, yanlış olduğunu kabul etmemek dinden çıkmak demektir. Burayı anlatabiliyor muyum acaba? Yani ben namaz kılmak istemiyorum haşa birisi böyle dese ben namaz kılmak istemiyorum yani kılamıyorum ama namaz kılmam gerekir yanlış yapıyorum bu namaz kılmayı istememem benim için bir eksik Allah yardım etsin neden ben böyleyim dese bir insan arkadaşlar günahkar bir mümindir bizim duamıza desteğimize muhtaçtır hepimiz birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz. Çünkü niye? Bakın namaz kılmayı istemiyor ama kendi istemeyişini hakikatin ölçüsü olarak görmüyor. Gene dini hakikatin ölçüsü olarak görüyor. Dini doğru buluyor yani. Kendi yaptığını yanlış buluyor. Ne zaman ki bir insan ben istemiyorum o halde e, bunu yapmam doğru değil. Yani madem istemiyorum yapmamalıyım. İstediğim şeyi yapmalıyım ve bu şekilde yaşamam daha doğru. Dediğinde arkadaşlar bu artık burada bir inançtan ben hani dinden çıkar falan demem asla böyle şeyler çok tehlikelidir. Ama inanç değerini kaybetmiştir. Orada bir inançtan söz edemeyiz. Tekrar okuyayım bu şahane cümleyi. İnsanlar alemde zevki şairane ile muvakkat zaman için eğlenebilirlerse de bu zevk Zevki hakkı çiğnemeye başladığı zaman derhal sönmeye mahkumdur. Çünkü hak arkadaşlar, hak hakikatin yani varlığın dayanak noktasıdır. Hak, or, hak silinmeye başladığında sizin bir takım duygularınız, şairlikleriniz, ince ruhlarınız, işlenebileyim bir takım e, hisleriniz e, hakikat gibi görülmeye, hakikat buymuş gibi görülmeye başlandığında artık hakikatin, ...şeyi kalmaz, varlığı kalmaz. İşte post-truth çağı, post bunlar hep buraya çalışıyorlar arkadaşlar. Buna dikkatinizi çekiyorum. Hukuku nasa nefsel emirde sabit hiçbir kıymet atfedilmediği zaman, insanların haklarına, huku, hukuka bizatihi, yani hukuk bizatihi değerlidir denilmediği zaman, yani... Mesela siz arkadaşlar e, her konuda insanların haklarını vermeyi her zaman nefsiniz istiyor mu? Yani yöneticilerinizin, aile büyüklerinizin ne bileyim yani bir sitede yaşarken bile sitenin kuralları var. Ne kadar delebilirsek o kadar deliyor insanlar yani. Bunu istemek başka bir şey Buna uymak gerekliliği, bu medeniyettir arkadaşlar. Yani sizin dışınızda uymanız gereken bir hakikatin olması, bir hukukun, bir sistemin olması medeniyet demektir. Bunun olmaması kaos demektir. Hukuk-u nefsel emirde sabit hiçbir kıymet atfedilmediği zaman melekut ilahiyenin hiçbir manası kalmaz. Allah'ın ilahi saltanatın, ilahi gücün hiçbir manası kalmaz. Ve temayülat-ı kalbiyeyi edecek, insanın kalbindeki eğilimleri galeyana getirecek, heyecanlandıracak, diğer vesayetin hepsi hakkın karşısında akim kalır, işlemez olur. Burada akideden neşet etmeyen, akide inanç arkadaşlar, akideden kaynaklanmayan ve akide hilafında, inancın aksine, aksine vaki olan fıskı fucurdan bahse lüzum görmüyoruz. Çünkü onlar mahiyeti diniye, diniyeye muzaaf değildir. Yani dinin gerçek mahiyetine bitişik değildir onlar. Bu suretle teslis, takimi ukul, sayd-ı kulüp, şeriatsızlık, vicdandarlığı ve hasılı bir kelimeyle hakkı hakikatten tebaat. Yani bu e, haklara uymadığınız zaman, e, efendim, inançtan kaynaklanan bir hukuka tabi olmadığınız zaman ortaya çıkacak fıskı fücurdan bahsetmiyoruz bile. Henüz daha metodolojisinden bahsediyoruz diyor. Ve, ve o açıdan baktığımızda e, teslis bir defa takimi okuldur. Yani akılları kısırla, kısırlaştırır. Az önce söyledi çünkü akla aykırı düşmeden teslisi kabul edemezsin. Aklın şartelini indirmen lazım teslisi kabul edebilmen için. kulüp ve çok böyle manevi, ruhani, hep böyle kalbi şeylerden bahsederler. Hristiyanların söylemlerini hatırlayın. Bunlarla kalpleri avlarlar. Aklın şartelini indirirler. Kalpleri avlarlar. Şeriatsızlık demektir teslis. Yani ortada bir hukuk yoktur. Hakikaten Hristiyanlığa bakın bir hukuku yoktur her şeyi böyle affedeceksin, öbür yanağını çevireceksin ve onlar hani bize, bizlere, halka bunu vaaz ederken kendileri öbür taraftan dünyanın dört bir köşesini sömürmüşlerdir. Vicdan darlığı ve hasılı bir kelimeyle hakkı hakikatten tebağut. Haktan yani gerçek ne peki? Haktan, hakikatten uzaklaşma işte Hristiyanlığın o zamanki evsafı ı barizesi bunlardı. Görünen özellikleri bunlar idi. Bu ise cadde-i enbiya olan yani peygamberlerin geniş yolu olan tariki haktan udul idi, sapmak idi. Hiçbir peygamber arkadaşlar Allah'ı bırakın da bana tapın, e, bende de tanrısal güçler görün e, ve benden sonra da size işte o şeyi yiyerek, Ekmeği ve şarabı hiyerek İsa'nın eti İsa'nın kanı diye hulul nazariyesine inanarak İsa'nın onların içine geçmiş olduğuna inanarak efendim on, kend, yani İsa'yı tanrılaştırmakla ne yapmış oluyor? Her insanda tanrılaşmayı mümkün hale getirmiş oluyor. Tamamen bu haktan ve hakikatten sapmadır. E, udul idi ve dalaletin akıbeti de elbette nikmet olacak. Sen haktan saparsan bunun sonu nimet olmayacaktır. Nıkmet yani azap, şiddetli ceza olacaktır. Bunun için o sıradaki devletleriyle beraber nasara zahiren dış görüntüye baktığınızda münamu aleyh sayılsalar bile baktığında zengin, müreffeh, güçlü falan vicdanları, atileri salim değildi. Dünyada inhitata düşüşe. Ve ahirette bu haksızlıkların ikabına namzet ve dalin idiler. Yani Allah nazarındaki durumlarını söylüyor allah Teala arkadaşlar. allah Teala Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer dünyanın Cenab-ı Hak katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı ondan bir kafire bir yudum su bile vermezdi diyor. Eğer siz insanların hak ya da batıl yolda olmalarını dünyadaki muvaffakiyetleriyle ölçecek olursanız hakikaten firavunların yoluna girmeniz lazım. Allah korusun. Nemrutların, kafirlerin yollarına girmeniz lazım. Bu da bu dünyanın imtihan kısmı. Dünyada inhitata, düşüşe, Ahirette bu haksızlıkların ikabına namzet ve dalim idiler ve fil hakika öyle de oldu. Ve Cenab-ı Allah kullarına böyle şaibelerden, tehlikelerden ari ve salim ve istikbalde selameti kâmile tam bir selamet, tam bir kurtuluş bütün belalardan ile nimeti ilahiyeye musıl ona ulaştıracak olan dini İslam'ı tarihi hakkı ihsan buyurdu. Allah o sapkınlıkları anlattı, neden saptıklarını anlattı ve taliki hakkı indirdi, insanlara ulaştırdı, gösterdi ve pek az bir zaman içinde bununla tedeyyün edenlere, yani bu indirdiği dini İslam'ı kendilerine din ve inanç ve hayat tarzı olarak benimseyenlere vaat ve inamı ilahi şek şüpheden azade olarak tahakkuk etti. İşte dedim ya biz bir tarihi yaşadık görüyoruz yani bu dinle yola çıkanlar bu dine tabi olanlar neleri başardılar bunu görmüş insanlar olarak bizim o daha ortada hiçbir şey yokken peygamberimize iman eden, sahabeden daha çok inanmamız lazım aslında düşünecek olursanız. Ve bunlar cihanın en son ve en mütekamil numune dinisi oldular. Bütün dinler içerisinde en son gelen ve uyulması, kendisine tabi olunması, herkes için bir örnek teşkil eden bir din oldu bu, bunların dini yani Müslümanların. Ve bu sırat-ı müstakimde sabit olanlar için Aynı netice bir Ayni Teala Allah'ın yardımıyla ilelebet da uhuk tahakkuk edecektir. İşte İyyake na'budu ve İyyake nestaîn mîsâkıyla. Biz Cenab-ı Hak'ta bir sözleşme yaptık, yapıyoruz. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz bir sözleşme. Ve ihtina sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn bu hakikati Matıktır. Bu hakikati dile getirmektedir. Nedir o hakikat? Allah Teala bu yolda, bu söze sadık kalarak bu yolda ilerleyenleri nimet verdiklerinin yollarına iletecektir. Nimet verdiklerini anlatırken hatırlayın arkadaşlar. Nisa suresinde Cenab-ı Hak bu nimet verdiklerini bize açıklamıştı. En'amallahu aleyhi minen nebiyyine ve sıddiğine ve şuhedai ve salihin Peygamberler, sıddıklar, şehitler Salihler bunlar peki çok böyle müreffeh böyle dünyanın her tarafında dolaşan işte güçlü filan insanlar mı yani bizim anladığımız anlamda bu açıdan da düşünmekte yarar var. Ee, dünyada zenginlik, güç, kudret, refah, üstünlük isteriz allah Teala'dan ama bu bizim hak yolda olduğumuzun bir numaralı ölçütü değildir arkadaşlar. Bunu istemekte bir sakınca yok. Bunun için çalışmakta bir sakınca yok. Fakat bunlar bir insanın veya bir toplumun hak yolda olduğunun bir numaralı ölçütü değildir. Bunlar dünyada çalışan herkese Allah'ın karşılığını vereceği sebep sonuç dairesi içerisinde cereyan eden işlerdir. Ve son derse kaldı hülasa kısmı. Umut ederim ki onu da bir derste okur ve böylece Fatiha'yı itmam etmiş oluruz. Bize bu imkanı verdikleri için... Fikriyat'taki kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Siz, de, siz dinleyenlere de böylece bana Fatihayı ikinci kez daha önce ben bunu anlattım ama kayıt etmemiştik o zaman. Efendim ikinci kez baştan sona kadar okuma fırsatı vermiş oldunuz. Allah Teala kendi yolunu bize anlatan bütün alimlerimizin yazdıklarını bize sevdirsin, okutsun onları anlamayı nasip etsin inşallah ve onlarla beraber haşr olmayı nasip etsin tercihlerimizi her zaman zihnimizde çok net kılsın Rabbim hangi grubun arkasından gitmek istediğimizi hangi grupla beraber haşr olmak istediğimizi, kimlerle dirilmek istiyorsunuz arkadaşlar işte onları dünyada bulabilirsiniz Peki Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.